يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الْأُمُورِ محدثاتها وكل محدثة بِدْعَةٌ وكل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضلالة في النار سدق رسول الله صلى الله عليه وسلم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 اللهم فقهنا في الدين اللهم في الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيكون الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ قد نرأت قلبا وجهك في السماء فنولي أنك قبلت ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي فولي وجهكم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 Min bagdi ma jaa'ak min al-ilm. Inna kaidan min allimin. Sadek Allahu Aladim. alaykum ve rahmetullahi ve berekatu. Allahın selamı, mağfireti, hidayeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Cenab Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve meser eylesin. Allah azimi şan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve meser eylesin. Amin. Evet, şimdi Kur'an-ı Azim-i Şan'ın Bakara suresinde 142. ayetten 145. ayete kadar bu, bu akşam inşallah işleyeceğiz. Rabbim Celle Hazretleri bu ayetlerle ve bizleri bütün ümmet-i Muhammed'i hayatımızın sonuna kadar yaşayıp yaşattıran gözümüzü onunla açtırıp onunla kapattıran kullardan eylesin inşallah. Evet şimdi Cenab-ı Hak Celle Hazretleri okumuş olduğumuz ayeti kerimeden sayequlu yakında diyecekler kim kim diyecek yakında bu diyecek olanlar sufa'u <gülüyor> bazı akılsızlar bazı beyinsizler bazı akılsızlar yakında diyecekler ki ne diyecekler minen <gülüyor> nasi insanlardan insanlardan bazıları diyecekler Ma nedir? Vellahum Onları çeviren nedir? Neden? An kıbletihim Kıblelerinden Şimdi Daha önce Kıblemiz Mescid-i Aksa'ya Doğru biz mesela yönelirken Daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Efendim kıble O hep arzulardı ki Kıblenin Mescid-i Haram olmasını Hatta Medine-i Münevvere'de Bir cami var Kıbleteyn Mescidi derler ona İki kıbleli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bir namaz vaktinde Efendim namaz kılarken Yüzü Mescid-i Aksa'ya doğru iken Bu ayet-i kerime Nazil oluyor Hemen olduğu yerde namazdan Efendim düşünün yön bu taraftır Hemen döndürüyor arka tarafa Bu tarafa yönelmiş Mescid-i Aksa bu tarafta bu tarafa düşüyor. Kıble de bu tarafa. Bu tarafa yönelirken hemen dönüyor. Önünü Mescid-i Aksa'ya harama çeviriyor. İşte Cenab-ı Hak şimdi bunu konu ediyor. Diyor ki yakında bazı insanlar diyecekler ki bazı akılsızlar, beyinsizler, sef sefihler. Diyecekler ki ma nedir? Onları çeviren. Neden? An kıbletihim kıblelerinden. Elleti bulundukları aleyha üzerine. Kul de ki Kul de ki Lillahi Allah'ındır. Neyim Allah'ındır? El meşriku doğuda vel mağribu batıda. Yani sen Allah'ın işine niye efendim şaşkınlık geçiriyorsun ki? Allah sen istersen doğuya da yönlendirir, batıya da yönlendirir. Doğu da onundur, batı da onundur. Yehdi iletir, o iletir yani o Allahu Teala. Kimi? Meyyeşa'u dilediği kimseyi. İla sırati yola mustakimin dostu oluyorlar o dilediğini dost doğru yola iletir. Şimdi Cenab-ı Hak ayet-kerimede yine ayetin toplu manasında yakında insanlardan bazı akılsızlar onları üzerinde bulundukları kıblelerinden çeviren nedir diyecekler de ki doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. O dilediğini dost doğru yola iletir. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Necar oğulları onlarından Esad İbni Zurare Ebu Umame Seleme da Beray bin Ma'rur ve diğer bazı sahabiler Medine'nin Medine'de kıblenin Beytül Makdis olduğu zamanlarda vefat etmişler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarda Beytül Makdis'den Kabe'ye yönelince bu sahabilerin yakınları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın elçisi kardeşlerimiz ilk kıbleye doğru namaz kılarken vefat ettiler. Şimdi ise Allah seni İbrahim'in kıblesine çevirdi. O kardeşlerimizin durumu nasıl olacak diye sormuşlardı. Bunun üzerine Allahü Teala Allah sizin imanınızı asla boşa götürecek değildir ayetini inzal buyurdu. Yani o kardeşleriniz daha önce yönleri Mescid-i Aksa'ya yönelmiş olarak ibadet ediyorsa yani onu zannetmeyin o ibadetleri boşa gitmiştir. Allah ona rıza etmeyecektir. Vekedeliki İşte böylece cealnakum sizi kıldık Ne kıldık? Ümmeten bir ümmet, bir topluluk Hangi bir ümmet? Vasatan, vasat bir ümmet Seçkin, adaletli orta yolu seçen bir ümmet Niçin? Litekunu olmanız için Neye? şühede -e, şahitler olmanız için alennasi insanlar üzerine şahitler olmanız için şeyde e, sizin düğününüzde o hoca efendi bir e, misal vermişti işte bu ayeti kastediyordu mesela diyordu ki ya şühede -e şahitler olsun insanlar üzerine niye mesela şimdi düşünün Kadın, kocanın şahididir. Koca, kadının şahididir. Efendim, baba, oğlun şahididir. Oğul, babanın şahididir. Yani herkes yaptığı birbirini görüyor yani. İyi veya kötü. İyi görüyorsa iyiliğe şahitlik yapacak, kötü görüyorsa kötülüğe şahitlik yapacak. İşte Cenab-ı Hak diyor ki, لِتَكُونُ olmanız, شُهَدَاءَ e şahitler olmanız. Neden? Ale nasi insanlar üzerine. وَيَكُونُ olması için resulü, resulün de aleykum size şehiden şahit olması. Siz birbirinize şahit olacaksınız. Peygamber de size şahit olacak. Siz insanlara şahit olacaksınız. İnsanlar da size şahit olacak. Peygamber de size şahit olacak. Ya. aleykum size şehiden şahit olması. Şahit olması. ma cealnâ yaptık kıblete kıbleyi elleti kuntâ aleyhâ. Senin üzerinde bulunduğunu da İlla sadece lina'leme ayırt etmek için men yettebi'e uyanları Resul'e, Peygamber'e uyanları ayırt etmek için kıbleni değiştirdik. Yoksa kıbleni mesela ha Mescid-i Aksa'ya Aksa yönelmişsin namaz kılmışsın, ha Mescid-i Aksa'ya yönelmişsin yönelmiş namaz kılmışsın. İkisi de Allah'ımdır. Ee, niçin? Çünkü burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her konuda Yahudilere muhalefet ediyor İşte Müslüman her zaman buna, buna iyi dikkat etmesi lazım. Hiçbir şekilde ehli küfre ittifak yok yani. Hep muhalefet etmek gerekiyor. Çünkü ehli küfür hep İslam'la muhalefet etmiştir. Gelen peygamberleri öldürmüştür. Kimisini katletmiştir. Mesela İslam gelmeden önce efendim Yahudiler Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı sihirbaz olarak tanıtmışlardı insanlara. Davud Aleyhisselam'ı kadınlara çok düşkün biri olarak tanıtmışlardı. Başka peygamberleri başka şekilde tanıtmışlardı. Başka peygamberleri öldürmüşlerdi, kimi kesmişlerdi, kimi şey yapmışlardı diye. E şimdi her yönüyle mesela İslam onlara mesela muhalefet ediyor. E muhalefet ettiği için yani buradaki o kıblenin değişikliğini de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hep arzuluyordu Mescid-i Haram'a yönelmesi. Bu da efendim Cenab-ı Hak diyor ben o kıblenin yönelmesinde seni çevirdim o tarafa ki senin çevirdiğim sebep ve hikmeti sana tabi olan insanları birbirinden ayırt etmesi. Tabi olacak mı olmayacak mı? İtiraz mı edecek? Kabul edecek? Çok önemli yani. Evet. Men yettebi'a uyanları resule peygambere resule. Mimmen yenkalib. Dönecek olanlardan ala akibeyhi iki ökçesi üzerinde ve kunte muhakkak ki bu lekebireten ağır gelir illa başkasına alellezine heda hidayet ettiği kimselerden başkasına bu ağır gelir. Yani bu hidayet yolunda, hak yolda, dost doğru yolda olanlar için ağır gelmez. Ama bunun dışındakilere ağır gelir bu kalkacaklar, itiraz edecekler, ya bu peygambere ne oldu diyecekler, bugün bu kıbleye yöneldi, yarın başka işte dün bu kıbleye yönelmişti, bugün bu kıbleye yönelmiş, bunu sağa belli değil, soru belli değil, haşa, diyerek mesela itiraz edecek, müminler de bu Allah katında, Allah indirmiş diye iman edecek, teslim olacaktır. İşte bunu, bunu ayırt etmek için allah Teala bunu yaptı. Evet, Allah-u Allahın, ve ma kana Değildir. Allah-u Allah, Allah ليudia, boşa çıkaracak iman imanınızı boşa çıkaracak değildir. Yani sizin Mescid-i Aksa'ya yönelmeniz, Mescid-i Haram'a yönelmeniz bu sebepten ötürü hiç tasalanmanıza gerek yok. Ve sizden önce vefat etmiş kardeşler hakkında da hiçbir şekilde acaba onların namazları ne oldu, onların ibadetleri ne oldu diye düşünmeye de gerek yok. Allah sizin yapmış olduğunuz efendim ibadetlerinizi, imanınızı zayi etmez. Burada ibadet, iman manasında kullanılmıştır. İnne şüphesiz ki Allah'a Allah bin nasi insanlara karşı la raufun ve rahimin rahimdir. Böylece sizi insanlar üzerine şahitler olmanız Resulün de size şahit olması için vasat bir ümmet kıldık. Senin üzerinde bulunduğunu sadece Resule uyanları iki ökçesi üzerinde dönecek olanlardan ayırt etmek için kıble yaptık. Bir kısım insanlar iki ökçesi üzerine dönecekler, o dinden yüz çevirecekler ve onları birbirine aydetmek etmek için biz senin yönünü kıbleye çevirdik. Muhakkak ki bu Allah'ın hidayet ettiği kimselerden başkasına ağır gelir. Elbette Allah imanınızı boşa götüre çıkaracak değildir. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı rauf esirgeyendir, rahim bağışlayandır. i̇bn Abbas şöyle anlatıyor... Resul Necar oğullarından Esad İbni Zurare Ebu Umame Seleme oğullarında Berâ İbni Mağrur ve diğer Bazı sahabiler Medine'nin Kıblenin Beytülmaktis olduğu Zamanlarında vefat etmişlerdi Bu ayetin de bu hikmeti budur Kıbleye efendim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Namazlarda Beytülmaktis'ten Kıbleye yönelince bu sahabilerin Yakınları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Gelerek ey Allah'ın elçisi Kardeşlerimizin İlk kıbleye doğru namaz kılarken vefat ettiler. Şimdi ise Allah seni İbrahim'in kıblesine çevirdi. O kardeşlerimizin durumu nasıl olacak diye sormuşlardı. Bunun üzerine Allahü Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. Allah sizin imanınızı asla boşa götürecek değildir. Ayetini indirdi. Kad elbette nara görüyoruz. takallube Çevirip durduğunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vajhike yüzünü. Nereye, nereye fis göğe doğru. Ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi diyor. Cenab-ı. Biz senin yüzünü göğe doğru kaldı kalkıp da kaldırıp da efendim sağa sola çevirdiğini görüyoruz. Yani o hep hazırlıyordu yani efendim gökten bir haber gelsin, bir vahiy gelsin de Allah onun mesela efendim hoşnut olduğu kıble yöneltsin. Feleliyennake gerçekten şimdi seni çeviriyoruz nereye kıbleten kıbleye daha. kendisinden hoşnut olacağın razı olacağın kıbleye çeviriyoruz. Çünkü her şeyden Yahudilere muhalefet ediyordu. Fakat Yahudiler efendim o noktada hep onun şey yapıyorlardı yani bak bizim kıblemize de yöneliyor diye o noktada efendim arzuluyordu ki kıblenin Mescid-i Haram olmasın. Cenab-ı Hak diyor ki Celle Celaluhu biz senin yüzünü kıbleye diyor semaya doğru çevirip de hoşnut efendim bir şey istediğini mesela çevirip durduğunu görüyoruz. Şu anda senin yöneldiğin hoşnut olduğun kıbleye seni çeviriyoruz. Fawalli çevir neyini çevir? Vajheke yüzünü şatra tarafına hangi tarafa? Mescid-ül Haram Mescid-ül Haram tarafına Hay su nerede maumtum olursanız Favalu çevirin vücu heküm yüzlerinizi oraya Ştıra onun tarafına Va inne şüphesiz ellediğine utu verilenler el kitabı kitap Li elbette bilirler Ennehul hak bunun bir hak olduğunu bilirler Mirrabbihimraplerinden Wama değildir Allahu Allah bir gaffilin gaffil değildir. Amma ya'melune, onların yaptıklarından da Allah Celle Celaluhu gafil değildir. Evet. Ya. Şimdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet-i kerime daha gelmeden, bu kıbleye yönelme efendim emri gelmeden sürekli böyle. Başını kaldırıyordu semaya bakıyordu Yüzünü sağa sola çeviriyordu Hep arzuluyordu ki efendim Kıblesi o olsun Ondan sonra Tabi Cenab-ı Hak da Bu durumu gördüğünden dolayı e, Onun görmediği bir şey yok Senin yüzünün göğe doğru Çevirip durduğunu Elbette görüyoruz Gerçekten şimdi Kendisinden hoşnut olacağın kıbleye çeviriyoruz. Artık yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Nerede olursanız yüzlerinizi onun tarafına çevirin. Şüphesiz kitap verilenler, yani Yahudi ve Hristiyanlar, bunlar Rablerinde bir hak olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından da gafil değildir. Evet. Yani bunu aslında onlar da biliyorlar ama bu inatlıkları yüzünde, gözleri efendim hakka karşı kararmışlıkları yüzünde bunu kabullenmiyordular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki Cibril Cibril gelir ve çok istediği kıblenin Kabe'ye çevrilişini haberini getirir umuduyla gözünü hep gökyüzünde dolaştırırdı. İşte bunun üzerine Allahü Teala biz azimişan çoğu kere yüzünü göğe çevirdiğini muhakkak görüyoruz ayetini indirdi. Düşünün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem namazdaydı o esnada. Efendim e, yönü Mescid-i Aksa'ya doğruydu. O ayeti kerime de o esnada geldi. Hemen geldiği gibi Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru yüzü bu taraftayken hemen bu tarafa çevirdi. Evet. Ve in ateyta sen götürsen de neyi? Ellezîne utu verilenlere el kitabe kitabı bi kulli ayetin her türlü ayeti sen her türlü kendilerine kitap verilenlere her türlü ayeti götürsen de ma tabi'u uymazlar kibletek. Senin kıblene onlar uymazlar. ve ma ente bitabi'in sen de uyacak değilsin. kibletehum onların kıblelerine. ve ma ba'duhum Onlardan bir kısmı uymaz kıblete kıbleten kıblesine bazı bir kısmının kıblesine de uymaz. Ve in tebâ'te andolsun ki uyacak olursan neye? ehum onların hevalarına. Bak İslam dini burada hevanın önüne önünü kesiyor. Hevaya göre konuşmak yok. Ya benim canım böyle işte. Benim kafama göre bu böyledir. Canım benim aklım buna erdirmez. Benim görüşüme göre böyledir. Benim hevama göre böyledir diyemezsin. Heva yok. Hak olacak. İspat olacak, delil olacak. Ben işte sen onların hevalarına, onların heveslerine uyma. Min ba'di sonra ma ca'eke sana gelen min elmi ilimden sonra. Sana gelen bunca ilimden sonra sen onların heva ve heveslerine uyma. Evet. İnneke muhakkak sende. İzen o takdirde Lemine zalimin Bakın, Allah Celle ve Alâ Hazretleri bunu peygamberle hitap ediyor Eğer sen böyle yapacak olursan Lemine zalimin O takdirde zalimlerden olursunuz Nauzu billah Yani hakkı bırakıp Allah'tan gelen vahyi bırakıp Onların heva ve heveslerine uyarsan Zalim olursun Ant ki sen Kitap verilenlere her türlü Ayeti götürsen de senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblelerine uyacak değilsin. Onlardan bir kısmı, bir kısmının kıblesine de uymaz. Andolsun ki sana gelen ilimden sonra onların hevasına uyacak olursan muhakkak yok takdirde sen de zalimlerden olursun. Sen de zalimlerden olursun diyen muhatap peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat buyurun. Ya. Demek ki yani haktan yüz çeviren peygamber dahi mesela olsa Allah hemen uyarıyor. Bak onların hevesine uyma heva ve hevesine uyma. Mesela Abese suresinde bir kör gelmişti peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Resulü o zaman Mekke müşriklerinin ileri gelenlerini ikna etmeye çalışıyordu. O da nasılsa bu kör benim gözü görmüyor. Onu biraz şey yapmaya yani oyalamaya çalıştı. Cenab-ı Hak hemen onu azarladı. Kör geldi belki hidayet bulurdu. Sen niye efendim ona dönüp mesela ona gereken iltivası göstermedin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilahare o kör ümmü mektum idi. Onu mesela gönlünün alması için Medine-i Münevvere'den efendim bir savaşa giderlerken onu Medine-i Münevvere'de idareci olarak bırakmıştı ki o gönlü alınsın diye. Yani tolerans kimseye yok yani İslam dininde. Peygamber bile olsa tolerans yok yani. İşte Allah Celle ve Allah Hazretleri sen diyor kimsenin heva ve hevesine uymayacaksın. Adaletten ayrılan ifratla tefrit arasını bir türlü bulamayan Allah'a kullukta aynı kıble üzerinde diğer ümmetlerle birleşmeyen bu yüzde dinden asıl gayenin ne olduğunu bilemez hale gelen Yahudi ve Hristiyanların İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif yolundan nasıl uzaklaştıkları ve aşırı bir taassupla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl reddettikleri beyan edildikten ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin bu iki milletin tutumunun aksine Adalet örnekleri, hak şahitleri bulunduklarına dikkat çek. Dikkatleri çekildikten sonra Allah'a kullukta bütün insanların birleşmesi gerektiğini lüzumunu belirtiyor. Kıble ilk olarak kurulan mabedin Kabe, Allah'a dost doğru iman eden milletlerin müşterek kıblesi olduğu anlatılıyor. Evet. Burada kalıyoruz inşallah bir dahaki hafta Rahman eğer ömrümüz varsa o güne Rabbimiz bizi efendim yaşattırsa Bakara Suresi'nin 146. ayetinden efendim 153. ayetine kadar işleyeceğiz inşallah. Burada kelime meal ve nüzul sebebi meselesi burada bitiyor. Şimdi geldik efendim edebul lisan iki dilli olmanın kötülüğü sayfa 123 efendim hadis 194 edebü'l lisan Ammar bin Yasir radiyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki kim dünyada iki yüzlü olursa kıyamet gününde onun ateşten iki dili olur. Nauzu billah kim dünyada iki yüzlü olursa kıyamet gününde ateşten iki dili olur. Amin. Evet. Ebu Hureyre radiyallahu teala Anhu'dan Resulullah aleyhisselatü buyurdu ki kıyamet gününde Allah'ın en şerli kullarının şunlara gidip bir türlü bunlara başka türlü konuşan iki yüzlüler olduğunu bulursunuz doksan beşinci ayet. Hadis. Evet. Onu kitabı Samt, Kitabul Gıybet, Buhari 787, Tirmizi 4374, Ebu Davud 4268 bu hadisi rivayet etmişler. Ben kaynaklarını okuma okumuyorum. Zaman alıyor. Ama merak ettiğiniz yerde kaynaklarını verebilirim. Ebu Hüreyre radıyallahu teala anhu'dan Resulullah Aleyhissalatu buyurdu ki: Kıyamet gününde insanların en şerlilerinin şunlara gidip bir yüzle, bunlara gelip başka bir yüzle konuşan iki yüzlüler olduğunu bulursunuz. Nauzu billah. Ne garip bir şey, ne garip bir şey ya Rabbi. Malik bin Esma 197. hadisi. Bin Harice dedi ki babam Esma Bin Harice ile beraberdik derken adamın biri amirlerden birine gelerek onu övdü ve aşırı derecede medhetti. Sonra evin yanında oturmakta olan babam Esma'nın yanına gelerek oturdu ve aralarda geçen konuşmayı kızgınlıkla anlatıp amirin aleyhinde konuştu. Bunun üzerine es Ebu Esma dedi ki Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh'udan şu, şunu söylediğini işittim. Dünyada iki dilli olanın kıyamet gününde de ateşten iki dili olur. <gülüyor> <tık> 198. hadis. Garip El Hamedani dedi ki İbni Ömer radiyallahu anh'a şöyle dedim bizler idarecilerimizin yanına girdiğimizde onlarda olmayan hasletler ile överiz ki bugün tam bu tam tersi bugün tamamen yaşanıyor adam sevmiyor adam işte efendim işte bilmem komutanım sen şöylesin işte efendim albayım sen şöylesin generalim sen şöylesin komserim sen şöylesin yani, yani içinde gelmese bile onu övüyor bizler idarecilerimizin yanına girdiğimizde onlardan olmayan hasletler ile överiz. Yanlarında çıkınca da aleyhilerinde dua ederiz. Yani dua ederiz. O da dedi ki, biz bunu nifak sayardık. Münafıklık iki yüzlük nifak. Nifak tohumu diyoruz ya, biz bunu nifak sayardık. 199. hadis, Ebiş Şaşadan i̇bn Ömer adıyla anh'a bizler idarecilerimizin yanına giriyoruz ve konuşuyoruz. Sonra çıktığımızda başka türlü konuşuyoruz. Ne dersin denildi o da dedi ki biz bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında sallallahu aleyhi Vesselam sellem zamanında nifak sayardık. Ne konuştuysan onu konuş. Yanında öv arkasında söv. Bu, bu haslet dolayısıyla Yahudinin hasletidir. Abdullah i̇bn yeni Müslüman olmuştu. Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dedi ki ya Abdullah dedi ben Yahudileri siz senin hakkında efendim şahitliğe çağırsam kabul eder misin? Ederim ya Resulullah dedi. Abdullah i̇bn Yahudi hahamıydı. Çok büyük yani ilahi kitaplarda çok büyük bir ilme sahip bir insandı. Ondan sonra Yahudiler hep onu peygamber efendimizle görüşmekten men ediyorlardı sihirbazdır diyordular yalancıdır diyordular yani onu hep onunla görüşmesin diye belki görüştüğü takdirde onun dinini kabul eder korkusuyla hep kötülerlerdi Abdullah ibn selam geldi baktı ki Kur'an'da kendi kitaplarında kendi kaynaklarında Tevrat'ta İncil'i de biliyordu Zebur'da onlar hepsini okuyor, okumuştu Baktı ki mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim kendi kitaplarındaki sıfatlarını görünce iman etti. Allah Resulü de ben dedi Yahudileri senin hakkında şahitliğe çağırsam bunu kabul eder misin? Evet dedi. Bunu Hazreti Abdullah İbni Selam'ı bir perdenin arkasına gizledi. Yahudileri çağırdı. Ey Yahudi cemaati dedi. Siz Abdullah İbni Selam'ı nasıl bilirsiniz? Dediler biz Abdullah İbni Selam'ı en iyimiz olarak biliriz. Peki Abdullah İbn Selam bugüne kadar size hiç yalan konuşmuş mudur? Konuşmamıştır yaradan ya Muhammed diyorlar. Peki hiç şimdiye kadar kimseyi kandırmış mıdır? Kandırmamıştır. Kimsenin hakkını yemiş midir? Yememiştir. İlmini ilmi nasıldır? En alimimiz olan odur. Takvası nasıldır? En takvalı olanımız odur. Peki ya şu anda Abdullah İbn Selam İslam'ı kabul edip Müslüman olursa buna ne dersiniz? Hayır diyor. Bunu yapamaz. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, Perdeyi açıp Abdullah ibn selamın ortaya çıktığında Kelime-i getirerek Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Dedikten sonra Yahudiler hemen döndüler En alçak budur, yalancı budur, dolandırıcı budur Sahtekar budur, şu budur, şu budur Bak iki dakika önce göklere Överek göğe çıkardılar iki dakika sonra menfaatlerine, hırslarına, efendim, inatlarına, taassuplarına karşı, efendim, egoistliklerine, hevalarına karşı çıktığı için iki dakika sonra yenidenle batırdılar. İşte bu, bu da Yahudi, Yahudinden kalma bir haslettir yani. İki hadis Ebu Hureyre radiyallahu teala anhu da Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, iki yüzlü kimse Allah katında güvende olamaz. Ya... Bir insan Allah katında güvenini yitirirse ne olur? Evet onun gerisini işte düşünmek gerekiyor. Evet 201. hadiste kalıyoruz. Alay etmenin yasaklanışı başlığı altında. Allah nasip ederse bir dahaki e, dersimizde alay etmenin haram oluşu yasaklanışıyla ilgili konuyu işleyeceğiz inşallah. Evet. Şiirde İslam'ın üçüncü şartı oruçtur. İslam'ın üçüncü şartı oruçtur sen bil. Oruç sadece aç kalmaktan ibaret değil. Manen ruhunu gıdalandırır bunu bil. Şehevi duyguları frenle kötülükleri bununla sil kaç kişi acaba siliyor adam bir tarafta oruç tutuyor öbür tarafta yapmadıkları işleri kalıyor <gülüyor> Yok. oruçluyken insan anlar açın derdini oruç sayesinde bilinir nimetlerin kadri ve kıymeti inanan insan onun için terk eder sefa ve zevkini oruç eşitlendirir fakir ve zengini değil mi Başka türlü fakir ve zengin birbirini nasıl anlayacak? Oruçla zengin anlar fakirin halini. Allah oruçla ayırır insan ile hayvanı. İftar saatidir onun zevkli zamanı. Kaynaştırıyor oruç ehli imanı. Değil mi? Ramazan ayında insanlar ne kadar kaynaşıyorlar? Ama Ramazan çıktıktan sonra <gülüyor> bu sefer kaynaşan insanlar bakıyorsun ki düşman oluyor. Her his olur insanın her derdine dermanı, sataşan cahillere karşı frenliyor insanı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise öyle buyuruyor ya, mesela eğer cahiller sana sataşırsa ben oruçluyum de. İşte bunun için bur buraya koyduk, sataşan cahillere karşı frenliyor insanı. Oruç Allah'ın hükmüdür hatırlatıyor ilahi fermanı, kabirde nur olur aydınlatır yakar çırağını çıran yanar orada karanlıkta kalmazsın mübarek ayda şeytanlar düğümlenir ama insi şeytanlar maalesef düğümleri ayakta kalır yani Cenab-ı Hak şeytanları düğümlüyor ama <gülüyor> insi şeytanlar faaliyette yek vücut olsun diye Allah'tan vahiy gelir şeytan ve askerlerine meydan oku, meydan oku diye emir verir mübarek ayda müminler hep sevinir Resulü Ekrem'in ruhu yeniden kalplere dirilir, müminler de şefkat duyguları kabarır, affetmek için Allah'a çok çok yalvarır, mübarek ayda küskünler barışır. Kin ve nefret duyguları kalplerden silinir, ilahi bir terbiyedir mümin onunla bilenir, onunla insan aş aş aşağılıktan kurtulur, onunla insan ehli İslam iman arasında saygı görür. Yek vücut yapar ümmeti kafirleri özendirir, Allah aşkını müminlerin kalbine yerleştirir, müminlerin sofrasını onunla bereketlendirir, ölü kalplere onunla diriliş gücü gelir. Evet, evet Akaid'den nereden kalmıştık babacığım? Evet, midesi mi Evet, mücessime fırkası ayet ve hadislerde geçen sıfatlar yani mücessime fırkasının ayet ve hadislerde geçen sıfatları bakalım nasıl görmüşler bu meselede insanlar dört fırkaya ayrılmışlardır birinci fırka bir fırka vardır ayet ve hadislerin zahiri manası olduğu gibi alır zahiri manasını olduğu gibi alır bu görüşte Allah'a mahlukatın yüzü gibi yüz onların elleri gibi el Yahut eller tıpkı onların gülmesi gibi gülme vesaire nispet edilmiştir. Bir kısım bunu böyle yapar. Yani işte Allah'ın veci vardır. Ondaki vecih mesela işte güç, kuvvet mesela yorum mesela yapılmış. Bir kısım bunu bu şekilde yorumlamışlar. Hatta bazıları onu yaşlı bir tanrı haşa farz ederken diğer bir kısmı da onu genç sanmışlar. Yani bu kadar şeye bile gitmiştir yani. Ve öyle kabul etmişlerdir. E, evet işte bunlar mücessime ve müşebiye farkalarıdır. Mücessime, cisimlere benzetir, müşebiye benzetmek. Yani işte bitirelim. Onların bu düşünüş ve tasavvurlarının İslam dininde asla yeri yoktur. İstiva etmesi. Diyor, o, o şöyle o diyor ki Allah'ın aşağı istiva etmesi vardır ama o varlığı bellidir fakat şey yani bilinen bir şey değildir yani. He. O, o, onun onlar güç manasında kullanıyorlar işte her tarafı kaplanmış manasında kullanıyorlar yani direkt mesela ha haşa Allah'a mekan oturtmak şeyi yani vardır ama diyor bizce keyfiyeti bilinmeyen bir şeydir diyor ama bunlar öyle değmiyor. Allah'ın eli vardır diyor eli işte eli böyledir yaşlıdır ya gençlenmiş yaşlanmış işte yüzü var gözü var insanlara benzetmişler efendim genç ilah demişler yaşlı ilah demişler nauzu billah yani bu kötüdür yani evet. Onların bu düşünce tasavvurları İslam'da asla yeri yoktur. Yine onların sözlerinin gerçekten bir nasibi de yoktur. Allahu Teala şu ayet-i kerimesiyle onları reddetmek için kafidir. Onun misli gibi hiçbir şey yoktur. O her şeyi işiten ve her şeyi kemal ile görendir. Şura suresi ayet 11. Yine Allahu Teala diğer bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurdu. De ki o Allah'tır, 1'dir, tektir. Kul huvallahu ahad. Bu mesela Cenab-ı Hak sıfat isimlerinden olan vahid mahiyetine ve kemal sıfatlarında ona bir şey eş olmak mümkün değildir anlamına gelir. O Allah Samet'tir. Yani zeval bulmayan bir vakidir. Daima vardır. Herkesin her şeyin doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve kastettiği yegane varlık uluslar ulusudur. Yani mesela yani Samet, mesela Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olması, misal. Yani kısa bir ma manası. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Onun hiçbir dengi, yani benzeri yoktur, değildir. İhlas Suresi ayet 1-2-3-4 Evet, mücessime fırkası kısa ifadeyle ayetlerin ve hadislerin zahiri manasında meseleleri almışlar efendim Allah'ın yüzün olduğunu, elleri olduğu yahut da işte gülmesi işte diğer insanlara benzetmişler. Haşa bu ayrı bir konu. Muattıla fırkası ayet ve hadislerdeki sıfatlar. Bakalım muattıla fırkası ne demiş. Şimdi diğer sırayla geliyor. Bir fırka daha vardır ki şu lafızların manalarını atıl ve hareketler hareketsiz sayarlar. Ayet ve hadislerde geçen herhangi bir yüz kelimesinin kast edilen mananı manayı onun medlulünü Allah'a Allahü Teala'dan mutlak olarak kaldırmışlardır. Onların nazarında Allahü Teala konuşmaz, işitmez ve görmez. Zira işitme, görme, konuşma sıfatları ancak bir vücut organı, bir azayla olur. Ya e halbuki noksan sıfatlardan tenzih ettiğimiz ve uzaklaştırdığımız Allahü Teala vücut onlar vücut organları olması gerekir derler. Ona da öyle derler. Bu da ayrı bir sapıklık. Bununla Allahü Teala'nın sıfatlarını atıl sayarlar. Onu takdis etmekle bu yola başvururlar. Yani onunla mukaddesleştirirler. İşte bunlara muattıla fırkası denir. Bakın şöyle mücessime fırkası ve müşebbihe fırkası. Mücessime fırkası ayet ve hadislerin zahiri manaları olduğu gibi alır mesela ayette diyelim ki yüz geçmişse yüzü olduğu gibi kalır. El geçmişse eli olduğu gibi alır. Yani gülme geçmişse gülmeyi insanların gülmesine benzeterek onu olduğu gibi alır. Muaddı'la da efendim yani böyle bir şey bir mesela e, şey yapabilmesi için görebilmesi için bir göz olması lazım. Bir kulak olması lazım. Bir can olması lazım. E o halde bu da olmadığı halde Allah'ta böyle organların olması gerekir derler. Haşa. Bununla Allah'ın sıfatlarını atıl sayarlar Onu takdis etmekle bu yola başvururlar <gülüyor> Bunlara muattıla fırkası denir Bunu da Kaldırıp atıyoruz Bu ikisi yani bu üç tane mücessimeyi de Müşebbiheyi de muatıla'yı da Atıyoruz Bazı İslam akaidini Hakaid tarihi alimleri de onlara katılırlar Ki onlar cehmiyedir Onlar da bu sapıklık yolunu Seçmişler ben hiçbir kimsenin insanı bataklığa sürükleyen, dar boğazlara içine sokan şu sözlere inanacağını zannetmem. Çünkü bu durum akıl için dar bir geçittir çözülmesi ve hali imkansız bir husustur. İşte böyle kelam, işitme ve görme sıfatları organsız olan bazı varlıklar için ile tespit edilmiştir. Hak Teala'nın kelamı görmesi ve işitmesi, onların üzerine organlar üzerine nasıl hamledilebilir Allahü Teala bunlardan bütün ululuğu ile yücedir şunlar batıl olan iki görüştür onlar için ilimden yana bir nasip yoktur bundan sonra önümüzden iki görüş kaldı onlar da akaid hakkında gerek ilim erbabı olan selef görüşü ile halefin görüşüdür Heh. şimdi bu akaidde ne yaptık bu mücesime fırkası muatıla fırkası işte efendim müşebihe fırkası ve cemiyenin bir kısmı. Bunlar mesela bu şekilde Allahü Teala'yı işte varlıklara benzettiklerinden şey, şek şekillere benzettiklerinden el ayak mesela ona uydurduklarından gülmesi insanların gülmesine benzettiklerinden ne yapılır? Bunlar kabul edilmez. bunlar söz işte dört görüş var dedi ya sıfat için olan ayet ve hadisler karşısında halef ve selefin mezhebi. Bakalım selef ile halef ne demiş buna? bu halef ile selef 3 ile 4'tür yani 3'ü ha, üç, haleftir seleftir 4'nüsü haleftir yani 3'ü seleftir 4'nüsü haleftir bakalım onları durumu ne, ne diyor 3 selefe gelince Allah kendilerinde razı olsun yani selef peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gelen ayet ve hadisler peygamberden nasıl neyi dinlemişlerse dinlediği şekliyle tefsir ettiği şekliyle öyle alırlar biz ayet ve hadislerde varid olduğunu olduğu gibi sıfatlara iman ederiz. Allah ondan Allahü Teala için kast edilen şeyin mahiyetini terk ederiz. Onlara, onlar ona el, göz veya gözler istiva dediniz az önce. Gülme ve tacüp vesaire tespit ederler. Bütün bunlar bizim anlayamya anlayamadığımız bir mana taşımaktadırlar. Ona tamam bu var ama bu mana bizim idrakin dışındadır diyorlar. Yani mesela diyelim ki, Allah mesela biz eli biliyoruz ki Allah elle misal veriyor. Gözü biliyoruz ki elle, gözle misal veriyor. Mesela Cenab-ı cennette mesela portakaldan bahsediyor, yemişlerden bahsediyor. Öyle şey var ki mesela cennette vardır onlar ismini söylese biz acayip kalacağız. Ama mesela muz vardır dese muzu dünyada gördük. El vardır dese eli biliyoruz. Yani bildiğimiz şeyle bize misal veriyor, yani bunların diyor efendim böyle bir şeyin misali vardır diyor ama keyfiyeti biz, biz bilemiyoruz. Selefe halef bunu bir şey yapmışlar. Bilhassa peygamber efendimiz biz bunları bunlar bizim anlayamadığımız bir mana taşımaktadırlar. Biz onları allah Teala'nın her şeyi kaplayan, ihata eden ilmine terk ederiz. Onun ilmi her şeyi kaplamıştır. Bilhassa peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parlak ve mübarek sözleri ile de zaten bunda ne yolunduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz Allah'ın varlıklarını düşününüz fakat Allah'ın zatı hakkında düşünmeyiniz. Bakın. Benim haddime mi ki? Abdest almasını bilmiyorum, taharet almasını bilmiyorum. Kalkacağım Allah'ın tarifini yapacağım. Haşa. Allah böyleydi, eli böyleydi, şekli böyleydi, şemali böyleydi. Ben kimim ki? Ne yaparım? Onu değil de yarattıkları hakkında. Göklere bakar, aya bakar, şimşeye bakar, bulutlara bakar, yeryüzüne bakar, yarattıkları şeylere bakar, deveye bakar. Ve ilel ibni keyfe hulikat yöcene bak. Deveye bakmaz mısınız? O deveyi nasıl yaratmıştır? Ve ilel semai keyfe rufiat. Gökleri nasıl mesela yükseltmiş, nasıl kaldırmış, sütun sütutmuş. tutmuş, bakmaz mısınız? Bakın ibret alın. Anlatabiliyor muyum? Yani yarattıkları hakkında düşünür, tefekkür ederiz ama Efendim, onun yaratılışı zatı hakkında düşünmeyiz tefekkür edemeyiz zira onu idrak etmeye kadir olamazsınız Iraki bu hadisi Ebu Naim Hilye'de rivayet etti. İsnadı zayıftır. İsbahani Tergib ve Terhib'te de rivayet etti. İsnadı birincisinden daha sahatlidir der. Biri isnadı zayıftır demiş, biri isnadı birincisinden daha sahatlidir der. Ayet ve hadislerdeki sıfatlar İmam Muhammed bu da mesela e, bu selef ve halefin içindedir ya. İmam Muhammed ne demiş? Ebu El Kass'ın El Lalekai, Ebu Hanife'nin arkadaşı Muhammed bin Hasan'dan usul-i sünnette rivayet ederek şöyle dedi. Bu Lalekai şeyde bizim o ilk başta gördüğümüz hadislerde geçiyordu. O akaidde hatırladıysanız. Şarktan garba kadar bütün fakihler Kur'an'da ve Resulullah'tan gelen doğruluğunda asla şüphe olmayan hadislerde geçen Rabbimizin sıfatlarından ittifak etmişlerdir. Şöyle ki hiç tefsir etmeksizin hiç vasıflandırmadan ve hiçbir şeye benzetmeden kabul etmişlerdir. Bugün kim bundan bir şey tefsir eder ve buna ilave ederse Resulullah'ın bulunduğu ve kabul ettiği yoldan çıkar Ehli sünnet ve cemaatın ayrılır Zira onlar tavs Tavsif etmediler Tefsir etmediler Sadece kitap ve sünnette olan şeyle fetva verdiler Bunun ötesinde sustular <gülüyor> Doğru yol budur Selef ve halefin yolu bu yani Ayet ve hadislerdeki sıfatlar İmam-ül Halal Halel Es-Sünne adlı kitabında Hanbel'den Hanbel de onu kendi kitabı olan Es-Sünne El-Mihne adlı kitabında zikretti ve şöyle dedim. Ebu Abdullah'a şu rivayet edilen hadisten sordum. Şüphesiz allah Teala dünya semasına iner. Ve şüphesiz Allah görür. Muhakkak Allah ayağını koyar. Bu hadislerden neye benzetildi? Ebu Abdullah'a şu rivayet edilen Neye benzetildi Abdullah dedi ki Biz ona inanırız ve onu tasdik ederiz Nasıl olduğunu Ve ne manaya geldiğini asla düşünmez Onlardan hiçbir şey Asla reddetmeyiz Böyle söylendiyse Olduğu şekliyle bırakırız Biliriz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bize getirdiği haktır Şayet sahih bir isnat ile Gelmişse bu onda asla tereddüt etmeyiz. Biz onda asla ter tereddüt etmeyiz. Allahu Teala bizzat kendini nihayetsiz ve sınırsız olarak vasıflandırmışım. Şöyle buyurmuştur. Onun misli yoktur. Misli gibi hiçbir şey yoktur. İşte biz onu bundan daha fazlasıyla vasıflandıramayız. Değil mi? Evet. Burada bu biraz uzuyor. Bunu... Ayet ve hadislerdeki sıfatlar İmam-ı Malik'te kaldık. Bir dahaki dersimizde de onu işliyoruz inşallah. Evet. Ana çizgileriyle İslam fıkhındaki Nerede kaldık, e, kaldık babacım? Ayet ve hadislerdeki sıfatlar ve İmam Malik. Orada kaldık. Orada başlayacağız inşallah. Yani bu Buraya kadar, şimdi aşağıya kadar daha daha var mesela e, konu bitmedi. Bu Selef'in görüşü. Ondan sonra da gelecek Halef'in görüşü gelecek. Dört görüş dedi ya o dört görüşten birisi efendim mücessime efendim fırkasıydı. Biri muatıra fırkası. Biri de Selef, biri de Halef. Evet. Şimdi ana çizgileriyle İslam fıkhında kalmıştık. 92. maddede Birinci kitap, dördüncü bölümün soruları ve cevapları, abdestin farzları ve sünnetlerin hükmü. Abdestin şartları kaçtır ve nelerdir? Cevap, abdestin farzları. Biz metinde tabi okuyoruz. Biz daha önce efendim onun teferruatını, mezheplerdeki şeyi görmüştük. Sadece metinde geçen soruyu soru cevap olarak esas aldık. Abdestin farzları altı tanedir. Biz okuduk. Önce dört tane diyen de vardı. Efendim yedi diyen de vardı. Beş diyen de vardı. Bu şekil efendim biz de metinde altı olarak okuduk. Dördü Hanefi mezhebine göre dört farz. Dört farzdır. Şafiilere göre altıdır. Diğer mezheplere göre kimisine göre altıdır. Kimisine göre yedidir. Evet. Bir. Yüzü yıkarken niyet etmek. Yani niyet etmek. Bu farzlardan birisi niyet etmektir. Nedir o? O niyet etmek de yüzü yıkarmaya başlandığı an. Çünkü farz orada başlıyor ya. 2. Yüzü yıkamak. 3. Elleri dirsekler ile beraber yıkamak. 4. Başın bir kısmını meshetmek. 5. Ayakları topuklar ile beraber yıkamak. 6. Tertip. Zikrettiğimiz şekilde sırasıyla yapmak. Abdestin sünnetleri kaç tanedir ve nelerdir? Biz birçok sünnetleri mesela mezheplere göre efendim önceki derslerde işledik. Kimisi 10 demişti, kimisi 15 demişti, 20 demişti, ellet demişti, adap demişti, başka mesela efendim mendup demişti. Ve biz de burada metinde 10 sünnet üzere duruyoruz. O 10 sünneti yani tekrar kafada zinde kalsın diye bunların tekrarı Abdestin sünnetleri kaç tanedir ve nelerdir? Abdestin sünnetleri on tanedir. Bir, besmele ile başlamak. İki, ellerini kaplara daldırmadan önce yıkamak. Üç, mazmaza ağza su, ver su vermek. Dört, istinşak buruna su vermek. Beş, başın tamamını mesetmek. Altı, yeni su ile iki kulağın içini ve dışını mesetmek. Yedi, Kalın gür sakalı hilallemek. Sekiz, ellerin ve ayakların parmaklarını ovmak. Dokuz, önce sağ azayı, sonra sol azayı yıkamak. On, azaları üçer kere ara vermeden yıkamak. Yani peş peşe aralıksız yıkamak. Hitamuhu misk ve fi zâlike fel yetenâfesil her bir bölümün arkasında Bu ayeti koyduk Onun sonu misktir Bunda imrenecekler imrensin Mütafifin Suresi Ayet 26 Allah nasip ederse 93. maddede kalıyoruz Bu da birinci kitap 5. bölüm istinca lugat ve istilah Manaları üzerinde Yani gelecek efendim dersimiz İnşallah istinca Konusu olacak Evet tasavvuf ifadeyle istinca nedir? Lugat manası nedir? Efendim, istilah manası nedir? Bunun içinde isticmar var, istibra var efendim. Birçok şeyler var. Allah nasip ederse bir dahaki derste de istinzah var. Ondan sonra istinka var. Efendim, bunlar da bir dahaki derste inşallah işleyeceğiz Allah'ın izniyle ömrümüz varsa o güne kadar saatimizle Evet. Doldu sayılır Evet şimdi bu arada Soracağımız ilave yapacağımız Bir şey varsa ilave yapalım Ondan sonra dersimize nihayet Verelim Rabbim Cellevala Hazretleri Rızasına uygun eylesin Buyurun Cafer Abim Önereceğimiz Peki, Peki. Seyyin Efendi size... Seyyin Efendi buyurun Buyurun önerilerimizi mü, mücesime fırkasıyla müşebbihe fırkası aynı mı? Bunlar anlatırken şimdi ikisini beraber anlattık da. Şimdi e, mücesime fıka yani aşağı yukarı ber, hani mücesime ile müşebbihe hemen hemen aynıdır fikir olarak. Yani bunların mesela düşünceleri bu mücesime ve müşebbihe yani bunların efendim şeyleri yani e, efendim düşünceleri onlar diyorlar ki işte efendim yani ayetlerin ayet-i hadislerin zahiri manasına dururlar. Mesela Allah yüzden bahsetmişse diyor Allah'ın yüzü vardır. Elden bahsetmişse eli vardır. Yani benzetme ya yani şey yani yorum yapmıyorlar. Eli var. Yani haşa sanki bir insan gibi. Efendim e, gülüyorsa gülmesi var. Haşa mesela insana bile benzetmişler. Yaşlı Allah haşa. Mesela efendim e, genç Allah nauzu billah. Ki bu bu iki mezesime vermiş obje fırkaları ikisinin düşüncesi aynı. Bir de bunun yanında mutta mesela bu da efendim yine onlar da e, yine efendim e, aynen hemen hemen onlara yakın bazı şeyleri efendim şey yapmışlardır. İşte onlar mesela e, atıl hareketsiz saymışlar lafızların manalarını demişler ki Allahu Teala işitmez, görmez. Zira işitme, görme, konuşma sıfatları ancak bir vücut organı, bir azayla olur. Yani eğer böyle bir aza varsa konuşur, yoksa konuşmaz. E demek ki alan böyle erkeği o yoksa böyle bir azası var varsa böyle bir azası vardır. Onlar da böyle şey yapmışlardır. Onun için bu efendim iki görüş reddedilmiştir. Yani efendim bir de buna yakın cemi, cemiyet fırkası da var. Onlar da o görüşe katılıyorlar. Bunlar efendim e, haşa Allahü Teala'nın işte vücudu, vücudunun olduğunu işte efendim yani bir, bir kısım cessime efendim ayetlerin, hadislerin zah, zahiri manasını şey yaparlarken bir kısım da atıl ve hareketsiz saymışlar. Yani onları atıl etmişler. Mesela bir şeye benzetmişler. Yani demişler ki yani şimdi mesela bir ağız konuşuyorsa eğer o ağız bir organda yoksa nasıl konuşsun? E demek ki haşa ona da demişek ki, Allah'ın ağzı var, organı da vardı demektir. Nauzu billah. Anlatabiliyor muyum? E, Akadet esnasında gördüğümüz, <gülüyor> gördüğümüz bir sürü sapık fırka var. Burada sadece e, iki tanesinden bahsedildi. Sonra halife selife yani. E, i̇şte yani bu da örnek olarak mesela yani şimdi o detayına girilmeden örnek olarak bu mesela yani diğer fırkalar da bunlara benzediği için bunlar gibi düşünenler de bunlara benziyor iki İki tane mesela nasıl olur? Mesela diyelim ki siz şimdi bir e, misali veriyorsunuz. Mesela bir şey konu anlatırken bir konunun içerisinde iki tane misal getiriyorsunuz. Aslında o iki misal diğer o mesela verilecek misallerin tamamını kapsıyor. Siz hepsini dile getirmiyorsunuz. onların misal veriyorsunuz. İşte onların da o düşüncede ona bence düşünceli olanlar da bunun gibidirler. Bir de bu işte mutezile var, eşariye var. Bunlar evet. da şimdi bunlar bizim bildiğim kadarıyla bizim Türkiye'de bunlar hani şey hatta bu hangi itikad mezhebi falan o şeyler de var. İçlamasının hangisi işte ben meşhur bizimki mutezile diyorlar. Evet. E şimdi mutezile nedir? Hani bu akayit konusunda bütün... E, doğru olan Ehl-i Sünnet ehli cemaat, e, tek Cemaat bütün fıkıh alimleri tek bir ağızdan konuşmuşsa, evet. e, bu mutezire nereden çıkmış, bu eşariye nereden çıkmış ve de işte hadi bunları anladım da selef, halefin içinde mi bunlar dışında mı oluyor nasıl oluyor? Bir kısmı onların e, bir kısmı selef içi halefin e, içindedir bir kısmı dışındadır. Mesela şimdi ileride Allah nasip ederse biz şu anda o konunun detaylarına dedik ya mesela bizim işlediğimiz dikkat ederseniz bir iki haftalık mesela bir şeyle biz konuyu bitirdik yani. Yani bu İslam'a kaydı bir iki hafta ile bitelim, bir konu meselesi değildir yani. Bu mesela uzun zaman mesela uzun bir çalışma uzun bir şey gerektiren konular olduğu için bu uzun zamanların içerisinde efendim zaman zamana ihtiyaç olacağı için o zamanın Zamanı da biz mesela efendim yetiştiremiyoruz mesela. Bakın mesela müte, mütezile görüşü. Mesela mütezzileye göre iyilik ve kötülüğe hakim olan akıldır. Onlar mesela bir şeyin iyi mi yoksa kötü mü olduğu ası akıl, akıl ile bilinir. Bunun için nakle yani kitap ve sünnet sünnet gibi dini delilere lüzum yoktur. Yani eğer bir şey efendim aklı, akıl bunu kabul ediyorsa, ediyor, etmiyorsa, yani efendim onun şeye göre ihtiyacı yok, kısa bir ifadeyle. Allah'ın iyiliği yaratması, aklen şarttır. Aklın yap yaptığı şey güzel, terk ettiği şey de kötü demektir. Aklın güzel gördüğü şeyler farz, çirkin gördüğü şeyler ise haramdır. Mesela akıl, Allah Celle Celaluhu ilah nefsini de kabul olarak bilmeyi, ihsanda bulunan kimseye teşekkür etmeyi, suda boğulmakta veya ateşte yanmakta olan bir kimseyi de kurtarmayı güzel gördüğü için bütün bu fiiller farzdır. Bunların zıddı ise aklın kötü oldukları için haramdır. Bu efendim mezhebe göre dini delillerin bir şeyi farz kılma ve haram etme kudreti yoktur. Yani bu bu yönüyle sapmışlar. E mesela o zaman eğer ki mesela sen bunu aklına mesela bu hükmü koyacaktın, kitap niye indi, sünnet niye indi? Bu bu yönüyle sapıyorlar. Ee, şimdi eşariler ise, mesela bunlar ben kısa bir şeyle söylüyorum. Eşyanın güzel ve kötü olduğunu, dini deliller ile bilinir. Eşari ile maturidi, bunlar efendim ehli sünnetin iki akait güçlü, mesela alimlerin e efendim e akait yönüyle güçlü e fikirlerdir yani. Şimdi onlar diyorlar ki eşariler, Eşyanın güzel ve kötü olduğu dini delillerle bilinir. Bakın mesela Muhtezile dedi? Tersini söyledi. Dini delil, akıl ve sünnetse efendim Kur'an ve sünnete ihtiyaç yok. Akıl bir şeyi güzel gördüyse farzdır. Kötü gördüyse çirkindir, haramdır. Efendim dini delillere ayrıca bir mesela şeye e, e, gerek yok. E o zaman Allah peygamberi niçin gönderdi? Ayet ne? Mesela hadi, ayet, mesela Cenab-ı Hak kitabını niçin gönderdi? Bu kitapla eğer ki mesela bu hükümler ortaya konulamayacaksa niye bunları gönderdi? Değil mi? He. Şimdi Eşariler diyorlar ki biz bunu tam tersini bak dikkat edin. Tam tersi eşyanın güzel ve kötü olduğunu dinin delilleriyle bilinir. Bir şey emredildiği için güzel ve yasak edildiği için çirkindir. bunu istersen akıl kabul etsin. Akıl var. Akıl kabul edilir. Aklın kabul edildiği de var, edilmediği de var. E şimdi mesela adamın aklı bir şeyde dini bir meselede kabul etmiyorsa onu reddedecek diye bir şey yok ki. He Akıl olaması yetmez. Bu meselede aklın bir hiçbir müdahalesi ve itibarı yoktur. Yani güzelliği ve çirkinliği bilmede dinin delillerden olma, delilleri olmadan akıl ile bir işe yaramaz. Eşyanın farz veya haram kılınmasının mücip sebebi sadece şer'i delilerlerdir akıl değildir. Bakın. Eşari de böyle diyor. Maturidilerden akıl akıl dinin emir ve yasaklarına muhatap olma ehliyeti için ispat için bir müteber. İspat müteberdir. Heh. Yani diyor mesela bir insanın Maturidiler de bunu düşünüyorlar. Yani eğer dinin emir ve yasaklarına bir insan muhatap olacaksa o ehliyete sahip olacaksa akıl olması gerekiyor. Yani nihayetinde mesela siz şimdi mesela bakıyorsunuz bir insana namaz farz namazı farz olabilmesi için aklın olması lazım. Bu ne demek? Deliye ayırıyor. Yani deliye namaz farz değildir. E şimdi siz orada mesela ne ne yapıyorsunuz? Akıl orada devreye giriyor. Mesela orucun, oruçta mesela akıllıya farzdır. Yani deliye farz değildir. Hac da akıllıya farzdır. Deliye farz değildir. Cihad da akıllıya farzdır. Deliye farz değildir. Ama Eşari şimdi bu, bunun söylediğini reddetmiyor. Reddetmiyor. reddetmiyor ha. Bir şey. ha. Yani o o mesela yani yani her şey akılla akıl olmazsa mesela bir şey bilinmez yani akıllı Kur'an ve sünnetin önüne geçirdiği için eşariler diyorlar ki bu yanlıştır. Eee maturidiler de diyorlar ki evet doğrudur akıl var dinin emir ve yasaklarına muhatap olma ehliyetini ehliyetini ispat için müteberdir zira akıl olmadan dinin hükümleri anlaşılamaz. demse deli bir insan dinin hükmünü nasıl anlayacak ki? Hani bazen mesela bakıyorsun şimdi adam çok çalışkandır, dini hükümlerde mesela meseleleri elde etmiş, kitap elde etmiş, sünnet elde etmiş. Diyorsunuz ki ya ne akıllı bir insan. E deliye kimse bunu söyler mi? Söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ha. Dinin emir ve yasakları akla hitap eder. Akıl insana verilmiş olan nimetlerin en büyüğüdür. İnsan bu özelliği sebebiyle hayvanlardan ayrılır. Ha. Şimdi akıl için vardır? Hayvanla insanın özelliğini birbirine ayırt etmek için vardır. Mesela insana teklif edilen mükellefiyet hayvana teklif edilir mi? Edilmez. E, dolayısıyla akıl onu hayvanla hayvanlık derecesinden de ayırıyor. Ee, i̇nsan bu özelliği sebebiyle hayvanlardan ayrılır. Akıl bütün mükevvenatın yaratıcısı yani Allahü Teala'yı din, din ve dünya meselelerini bilmek için bir vasıtadır. Allah'ı bilmek ise bir mümin için nimetin en büyüğüdür. Evet devam ediyor. Bu kısa ifadeyle bunları mesela şey yaptın. E, e, dünya mesela onun yanı başında da daha mesela diğer e, şeyler ben bu şimdi e, cevap verdiğim konu Nesefi akaidindedir Bu çok güzel bir e, şey kitabıdır. Bu kaynak kitabıdır. Yani akaid kitabında muhtasardır hem aynı zamanda. Bunu şeylerde de e, okutuyorlar. Mesela Kur'an kurslarında da metni çok azdır. E, her nesefinin Ömer Nesefi, akaid Ömer Nesefi. Sen o şeyinde var. İslam o şey yükledim ya. Darul kitaptaki o şey, e, o, o İslam Ansiklopedisi. Onu tıkladığın zaman orada hemen çıkıyor. Akaidi tık, tıklıyorsun, akaidi tıklıyorsun, Ömer Nesefi hemen tıklıyorsun, akaid Ömer Nesefi diye karşına çıkıyor. Evet. Burada anlaşıldı mı babacığım? Buyur. O zaman şeyle e, maturi ile eşaribi birle aynı ama Aynen. yani onlar e, birbirlerini e, e, çürüten bir konu, bir bir konu, konu yok aslında. Sadece ufak şeyler, görüş ayrılıkları var. O, evet. o da normal olması gerekiyor. O zaten hikmetin başı odur yani. Eşim mesela nasıl olur? Bir konuyu şimdi ben bir kitabı mesela burada yazmışlar önüme alırım. Mesela diyelim ki çok Arap diline vakıf olmuşsun. Siz de aynı o dile vakıf olmuşsunuz. Sami Efendi ile Cafer Ağabey. de o dile vakıfız. Şimdi ben okuyorum, farklı bir manada anlıyorum. Sen benden daha farklı bir manada anlıyorsun. Belki senin yeteneği o noktada daha yüksektir. Cafer abinin yeteneği belki onun daha yüksektir. Belki Sami Efendi'nin yeteneği ondan daha yüksektir. O yetenek noktasındaki anlayış ve kavrayış noktasında görüşlerin daha var. Yoksa mesela aslında aynı noktaya çalışıyor. Evet. Bir de bu bir şeyin e, şeylerin akait konusunda ki onun şeyleri nedir? Dayanakları, şeyler nedir? E, İmamoğlu'yu Evet. Maalesef onlarda da Evet. Evet. Bu el Sünnet'in en güçlü akaid imamlı bunlardır. Yani şimdi bazıları şimdi bir radikal gruplar var. Ya sanki bu ikisinden başka daha imam yok muydu ki getirdiniz bunları? Tamam vardı ama akaide bunlar öncüdür yani İslam'ın ümmeti bunları kabul etmiştir yani. Biz bunları reddedemeyiz ki. Şimdi babacığım şia konu konu şeyinde mesela itikadında zarurat-ı diniye dediğimiz meselelerde ehli sünnetle birleşiyor. Mesela namaz, mesela oruç, mesela hac, mesela zekat, mesela imanın şartları. Yani bunlar zarurat-ı diniyede olduğu için birleşiyor. Yani bunlarda ittifak var. Bir ayrıca onların ilave ettikleri mesela işte efendim onlarda imam masumluğu var. Bu da bir akayıda saymışlar bu. İmamın masum oluşu. Yani biz mesela peygamberlerin masumluğunu, peygamberlere iman imanla beraber peygamberin masum oluşuna da iman gerekir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela bir adam peygambere inanıyor ama peygamberin masumluğuna inanmıyorsa, o peygambere inanmış değildir. Çünkü Allahü Teala niçin mesela masumdur? Allah onu ayet ile, hadis ile efendim, vahiy ile destekliyor. Onu o yaptığı hatadan Efendim bertaraf ediyor veya yaptığı mesela günahını affediyor. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam mesela şeyden e, bir adam öldürmüştü. Yani iste, isteyerek değildi. Olmuştu elinde, bir öyle bir kaza çıktı. Dua etti. Allah-u Teala da efendim onun duasını kabul etti ve onu affetti. Mesela Adem Aleyhisselam efendim yasak edilen ağaçtan dalgınlıkla, unutkanlıkla şeytan onu sürükledi. Efendim ee, mesela o güne kadar cennetteydiler, Efendim cennette her şeyin ayaklarında olduğunu, hiçbir şeyde sıkıntı çekmediklerini. Efendim, Cenab-ı Hak bak burası efendim, bura, bu senle eşin cennete yerleşin, burada dilediğiniz şeyler de yiyin, için ama şu ağaca yaklaşmayın. E o ağacın pis oluşundan değildi, o ağacın bir imtihan oluşu. Mesela imtihanın çok safaları var. imtihanın çok efendim şeyleri var, örnekleri var. Bazen Allah mesela bir deve ile bir kavmi imtihan ediyor. Bazen bir kavmin bir efendim bir orduyu bir su ile imtihan ediyor. Bazen bir efendim ordu bir mesela milleti efendim kadınlar erkeklerini öldürmekle, kadınlarını sağ bırakmakla imtihan ediyor. Vesaire imtihanın saaları geniştir. Şimdi Allahü Teala e, efendim onlara Önce, bak bu ağaç siz senle eşin, cennete yerleşin ama bu ağaca yaklaşmayın. Bilin ki şeytan sizin de benim de düşmanıdır. O sizi efendim sizin ayağınızı kaydırmaz. Şeytan geldi, yalandan yemin etti, şu yaptı, bu yaptı, o konular biraz uzundur. Efendim ne yaptı? Onları unutturdu. Aslında Allah niye bunu mesela sizi efendim işte yasak etmiştir. Onları bir takım işte vaatlerde bulundu. Yemin ederek Allah'ın adına yemin ettiklerinden ötürü onlar da o an dalgınlığa geldiler. Bir kere yemiş oldular. Yemiş olduktan ötürü bu bir manada yani Allah'ın emrine karşı gelmiş gibi oldu. E ne oldu? Tövbe ettiler. Allah tövbelerini kabul etti ve onların masumluğunu ortaya çıkardı. Ve nihayetinde yani peygambere iman etmek hele özellikle Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ki mesela o peygam hatemül enbiyadır peygamberin hatemidir sonudur yani hatem mühürdür son yani son şeydir yani mesela hatim diyoruz ya yani hatim Kur'an'ı bitirdim yani Kur'an bitti artık mesela işte peygamber de hatimdir yani hatemdir sondur yani artık ondan başka ne bir peygamber gelecek ne de başka bir resul gelecek e dolayısıyla bu hatemül da olan vasıfları bunlar efendim e, kendi efendim şeylerine de bunu mesela onlara ayetullah deniliyor. Ayetullahlar onlar da çok mukaddestir. Yani bir Ayatullahlar e, ayetullahlar efendim onlar imamdır. İmamın masumluğu vardır. Günah işlemezler. O var. E bu eri i sünnete göre mesela şey değildir tabii. Efendim uygun görülmemiştir. Bu bundan bir tane yani zaruret-i birleşme var. Bir takım ufak tefek teferruatta ayrılış var yani. Tabii sap sapma noktasında Efendim, sapkın fırkalar da var. O da ayrı bir konu. 12 İmam'ın mı? 12 İmam. <gülüyor> Yo, aşağı yukarı hemen hemen 12 İmam ehlibeyt'ten diye şey yapıyor. Tabii bunlar da yine onların efendim yine mesela biraz şey yaptığı, bir karma karışık hallere soktukları bir takım bazı şeyler de var yani mesela o 12 imam e, yani onlara işte e, o 12 imamdan gelen rivayetlerin dışında başka şeyi kabul etmiyorlar yani ehli gelen rivayetleri kabul ediyorlar ancak e, işte bu 12 e, on imam onlar, onların gözünde çok büyüktü tabi İslam ümmetinin hepsinden ehli kimin gözünde küçük olabilir ki yani ehli beyti küçük gör küçük bile peygamberi küçük görür yani yani o açıdan şimdi onların e, güzel mesela yönüyle düşünen fırkaları var Efendim biraz daha efendim şeye gitmiş yani aşırılığa gitmiş olan fırkaları da var. Biz de onlara al, halleri Allah'a kalsın. Bizim için yani bizi ilgilendirecek konu değil. Biz yani bildiğimiz konu bildiğimiz işte ehl-i sünnet vel cemaatın selef ve halefin içindeki o görüşlerine dikkat edersek bu bizim için biraz yeterli kalır. Evet abi. Bir şey ilave edecek misiniz? Peki siz yavrum